Evet, tekrar beraberiz. Merhabalar. Gezi ile ilgili... E, ...haberlere bakalım. Şimdi evet. Mehmet Ali, Ali Alabora için takipsizlik kararı... ...bir takipsizlik kararı daha verildiği haber var... Gezi Parkı olayları sırasında attığı bir tweet nedeniyle hakkında sayısız neredeyse soruşturma başlatılan tiyatrocu, oyuncu dostumuz Mehmet Ali Alabora için bir takipsizlik kararı daha verilmiş. Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş sen hala anlamadın mı hadi gel diye bir mesaj yazdığı için bu muazzam bir komplo konusu komplo teorisine yol açmıştı. Hmm, ne demek istiyor diye Ve zaman manidar denmemişti belki ama suç duyurusu dilekçeleri doğrultusunda suç işlemeye alenen tahrik iddiasıyla çok sayıda soruşturma vardı hakkında. İkisi takipsizlikle sonuçlanmıştı. Bir başka takipsizlik kararı da İstanbul Cumhuriyet Avcılığı'nın hazırladığı 255 sanıklı ana gezi iddianamesinin ekinde yer aldı. Ve daha önce verilen takipsizlik kararının gerekçe gösterildiği suç unsuru oluşmamıştır dendi. Suç unsuru oluşmamıştır dendi. Fakat bu suç unsuru oluşturmayan olay da Mehmet Ali Alabaro medyanın büyük bilincine uğradı. Bunlar yargılanmayacak mı? Bunların hesabı sorulmayacak mı peki? Ya Ölüm aynen. tehditleri varana kadar çeşitli şeyler de yapıldı. Bu koruma talep etti evet. resmen. Yani çok kendini ciddi bir şekilde tehdit altında hissettiği için haklı olarak. Suç teşkil edilmeyen, suç unsuru teşkil edilmeyen bu olayın üzerine yapılan bu medyadaki karalama kampanyası için harekete geçen kimse olmayacak peki. Bu kadar basit of. mi bu işler peki? Öyle görünüyor. Şimdi şu sırada medyanın bir kısmı da zaten Almanya'daki Hamburg olaylarıyla ilgileniyor daha yani çok. Evet yani bir meslek dalı olmaktan daha ziyade bir şey olarak görmek lazım artık bu tip gazetelerin yaptığını. Yani Linch zarar edici linç takımı. Kar edilebilecek bir unsur haline de gelmiyor artık gazetelerin, bu tip gazetelerin durumu, Sabah Gazetesi'nin durumu ortada. Herhangi bir patronu yok. Tırımtırım patron oluyorlar. Konsorsiyumlar kurulmaya çalışılıyor. Bir şekilde birincisinin eline gitsin diye ama kimse almak istemiyor sürekli zarar eden bir kurum olarak nitelendiriliyor. Ama yaptığı haberlere baktığınız zaman da bu tip gazetelerin ne olduğu ortada. Mehmet Ali Alarbaro'nun hakkında da yapılan bu medyadaki linç kampanyası da bunun en somut görünür hallerinden birisi galiba. Ha bir de tabii şey yönü de var işin yani sayısız böyle... ...kamusal kaynaklardan... ...çok... ...önemlice bir bölümü ayrılıyor... ...belki de daha fazlasında ayrılması şart... ...mahkeme organlarına, savcılara... ...ama... ...böylesine çarçur edilen... ...bir şey de olamaz yani... ...kaynak... Evet. ...kamusal bir kaynağın böyle... ...nedir böyle bir şey de yani... mesela sadece Gezi Parkı değil... ...arkadaş sen hala anlamadın mı... ...hadi gel diye bir mesaj atan bir insana... Bilmem kaç yıl hapis istemiyle da, dava üstüne dava şey açıyorsun ve bunu da savcılar ciddiye alarak durmadan soruşturma açıyorlar. Sonunda da mahkemeler bir sürü işlem yapılıyor yani kamusal kaynakların kullanmasıyla. Neyse. Evet yani bir yandan da işini yapmayan gazeteciler de yok mu yok yani işini yapan gazeteciler de var. Mesela Ahmet Çık ve Bir Gün Gazetesi'nden Onur Erem'in de aralarında bulunduğu... ...bu iki gazetecinin de aralarında bulunduğu 12 kişi... ...gezi e, parkı protestolarında polis şiddeti nedeniyle... ...Başbakan Erdoğan, Arınç ve Güler'den şikayetçi olmuşlar. Savcı da takipsizlik vermiş. Neden takipsizlik verdiğini biliyor musunuz? Neden? Miting alanının kazlı çeşme olduğunu göstermiş savcılık. Anlamadım. Ben de anlamadım. Yani... Ha, bakıyorum şimdi Biyanet'in bu haber. Ee, savcı e, Cengiz Hacı Osmanoğlu. Erdoğan, Arınç ve Güler'le ilgili iddiaların meclise gönderilmeyi gerektirecek ciddi bir iddia ve delille desteklenmediği anlaşıldığından takipsizlik vermiş. Senin dediğin gibi değil. Ciddi bulunmamış. Yani şey gibi deselerdi mesela... E, işte mesele sadece Erdoğan, Arınç ve Güler meselesi değil arkadaş. Siz hala anlamadınız mı deselerdi başka mı olacak? Yok öyle demişler. Bilmiyorum. Yani. 12 şikayetçinin arasında gözünü kaybeden, bacağına, yüzüne, başına... Gözüne gaz, biber gazı kapsülü ve plastik mermi isabet eden ve polisin darp ve ettiği kişiler de var olduğu söyleniyor Bunu içerisinde. ciddiye alın, yani gösterecek bu meclise gönderilmeyi gerektirecek ciddiyette bir iddia ve delille desteklenmiyor demişler bu insanlara. Ama şeyle takipsizlik verilene kadar da soruşturma... ...yürütüldü bugüne kadar kaç tane işte biraz önce okuduğumuz gibi Mehmet Ali Alaboro ile ilgili olarak. Yani Mustafa Demirel yakın mesafeden yedi polisin attığı plastik merminin... ...sol gözüne isabet etme sonucu yaralanıp gözünü kaybettiğini söyleyerek savcılığa başvurmuştu. Ya da galip görür de yani gözüne plastik mermi isabet etmiş... Çocuklara bisküvi dağıtıyormuş o sırada. Gezi Parkı'nda sinema emekçileri sendikası Sinesen Çadırı'nda. Siz hiç böyle bir destan gördünüz mü? Çocuklara bisküvi dağıtan kişilerin gözüne biber gazı ya da plastik mermiyle ateş eden birinin hakkında e, destan gördünüz mü? Bu, bu destanın ta kendisi zaten bu yapılanlar. Ama polisin yazdığı değil. Atanlarınki değil destan. Bu polis karşısında bu, bu memleri yiyenlerin yaptığı vicdani bir insanlık durumu zaten. Evet Başbakan Erdoğan'ın ismi belki bu noktada işin içine girebiliyor galiba. Çünkü Başbakan Erdoğan polisimiz destan yazmıştı. Şeklinde konuşması vardı Haziran Ay'ın içerisinde yaptığı konuşmaların bir tanesinde. Evet. Ahmet Şık'ın kask, başında kask olduğu halde başına bir bergaz yani gaz kapsülü sabit etmiş. Gazeteci Onur Erem'de aşırı derecede biber gazında, gazda maruz kaldığını ifade etmiş. Ender Ergün de talimhanede satırlı saldırıya maruz kaldığını ve yaralandığını anlatmış. Neyse bunlar yeterince ciddi değilmiş. Geçiyoruz. Kazlı Çeşme meselesini anlamadım. Bilmiyorum. Kazlı Çeşme ya, şu milli iradeye şu saygı mitinglerinin yapıldığı. İstanbul'un yani. miting alanı Kazlıçeşme demiş savcı. Bunun dışındaki yerlerde gösteri ve toplantı için izin gerekir demiş. Taksim eylemleri içinde izin alınmadığını ifade etmiş savcının. Tekrar bütün hukuk sınavlarını yeniden görmesi, yani sınavlara girmesi gibi bir durum söz konusu. Çünkü izne tabi olmadığı anayasada da biliniyor. Ayrıca da Kazlı Çeşme nereden çıktı şimdi? Kazlı Çeşme hükümetin orada miting olsun diye toprağı doldurdu depremde. Toki'den Toki inşaatlarından çıkan molozlarla molozlu, doldurdu. Evet, hafriyat şeyiyle ve üstelik de deprem tehdidi altında olan, tehlikesi altında olan bir ülkede hiç de şey görünmeyen. Tekin görünmeyen. Tekin görünmeyen bir yer. Orada aslında depremde göstericilerin hepsinin ortadan kalkmasını mı düşünüyoruz acaba? Komple de Bu kimsenin aklına gelmemiştir. Bende var işte. Açık radyo lobisi. Evet, turizm meselesini de dün konuşmuştuk. Bugün bir yanette de var onun haberi. Gezi direniş sürecinde turizm mahvoldu filan diye medyadan haberler yapıldı ama İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün açıklamasıyla bunlar hava oldu tümüyle çünkü İstanbul'da turist rekoru kırıldı. Halbuki şöyle haberlerden de bir kupürlerden bir kolaj yapmış. İşte bir gazetede Gezi Parkı olayları Van'daki turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. İstanbul'da da Gazip Gezi Parkı olayları Van'daki e, turizmi de olumsuz etkiledi diyor. Turizmi de vurdu, turizmciyi ve turizmciyi vurdu. Turizmi ve turizmciyi vurdu. Turizm sektöründe Gezi Parkı sarsıntısı, iptaller başladı. Oteller boşalıyor ve bavullarıyla terk eden, otelleri terk eden e, kovanlarını terk eden arılar gibi giden Benzetme pek iyi olmadı ama boş ver idare et artık Turistleri gösteriyor Gezi parkı olayları Taksim'de turizmi vurdu gene Böyle bavullu Tekerlekli bavulları taşıyarak giden insan fotoğrafları var Fakat öyle olmamış Turizm baltalanıyor Konulu haberler Rekor müjdesi vardı yani. Dün söylemiştik onu Haydarpaşa'ya. Yani Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarının yanı sıra Haydarpaşa, Pendik ve Karaköy limanlarından veriler alınmış. Yüzde on ikilik bir artış var Gezi olaylarına rağmen ve belki de onun için. Ve 9 milyon 381 bin küsurdan... 10 milyon 474 bin küsura yükselmiş ve her 100 ziyaretçiden 20'sini İstanbul'u ziyaret ettiği ve her 100 turisten 31'i yani bu pek iyi olmamış. Evet. Keşke ay ay da gösterselerdi hangi aylarda artış olduğunu. Onu da gösterselerdi daha belki detaylı bakabilirsek, bulabilirsek de görebilmek evet. mümkün olabilir. Eğer Haziran ayında varsa başta Başbakanımız olmak üzere ardından gelen iktidardaki diğer aktörlerin ve aynı zamanda polisin de bu işte katkısı bulunduğundan ötürü bir teşekkür edebiliriz biz de. Evet. Türk turizmine yaptık, yaptıkları katkıdan ötürü. Belki de o turizmler kazlı çeşmeye gelmişlerdir. Ne diyorsun? Turistler kazlı çeşmeye mi gelmişlerdir? Evet. Yani bilmiyorum Kazlı Çeşme'nin neresinde doldurulur? göreceksiniz i̇şte nasıl doldurulmuş, ne müthiş bir şey, hafriyat nereden gelip nereye gitti diye. O yüzden belki. Bunun için herhangi bir ülkeyi ziyaret etmeye gider misiniz siz peki? Ben gitmem ama bu turist bu. Benim. Belli olmaz değil mi? Belli olmaz. Evet, evet. Ya da ona gerek yok. Bu fotoğraflarını gönderelim. Bu sorunun zamanlamasında da manidar bulduğumu burada, burada eklemek isterim. Evet, fotoğraflarını da gönderebiliriz. Can Bey. Fotoğraflarını gönderelim, oradan baksınlar. Her şey açık ve net bir şekilde görülebiliyor. Hafif manipülatif şeyler de ortaya çıksa da gazlı çeşme fotoğraflarıyla alakalı. Onlara rivayet etmesinler. Gelsinler, yerinde görsünler gazlı Çeşmenin nasıl doldurulup güzel bir mekan haline getirildiğini. Belki yanlış anlamışlardır. Gazlı çeşme diye gitmişlerdir. Çok kötü oldu bu espri. Geri aldım. Özür dilerim. Ve Gezi davasında 3 beraat haberiyle devam Uşak. ediyor. Uşak. Evet. Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam eden duruşmada tutuksuz sanıklar 17 yaşındaki 18 17 yaşındaki HDK, 18 yaşındaki KEK ve 17 yaşındaki MB ile yakınları katılmışlar duruşmaya. Onlar yargılanıyorlar. Savunma yapan sanıklar ki genç insanlar 17, 18, o 17 yaşta. iki tane 17 yaşı bir tane 18 yaşı var muhtemelen lise öğrencisi ya da üniversiteye yeni başlamış insanlar bunlar. Kamu malına zarar vermediklerini söylemişler. Suçlamaları reddederek. Ee, Grupla birlikte neymiş? ortak hareket ettiklerini söyle Kamu malı trafik galiba. Trafik evet, İzmir-Ankara karayolunun stadyum kavşağı denen bölgesini bir süre trafiğe kapattıkları iddiasıyla. Üç kişi mi? Evet. Koskoca yolu 3 kişi trafiğe kapatmışsa Evet otoyolu Trafiğe kapatmış Bence yani Böyle bir şey varsa Acun Olucalan'ın da programına çıkıp yeteneklerinde Göstersinler 3 kişi trafiği nasıl kapatabiliriz diye Evet Ama yani Yüzlerce kişi olduğundan bahsediliyordu yani, e, Uşak'taki protesto gösterilerine Katılan bu 3 kişinin de Bu yüzlerce kişi arasında nasıl şey seçildiği de Başka bir merak unsuru benim için nasıl seçiyorlar acaba? İsimleri böyle bir torba atıp kura mı çekiyorlar? 18 yaşındaki KEK -E ikinci kişi, 17 yaşındaki MB gibi mi yapıyorlar? Böyle bir durum var. Sanıklar adına savunma yapan avukat Gürcan Sağcan da toplantı ve yürüyüş toplantı ve yürüyüşünde şiddet olayı oluşmadığından Yargıtay'ın 8. Ceza Dairesi'nin iç içtihatları doğrultusunda sanıkların beraat etmesini talep etmiş ve üç genç insan da beraatine ee, ...bu üç genç insanda da karar verilmiş. Böyle bir durum var. Mektup var. Size bir mektup okuyayım mı? Lütfen. Bu Antalya'da Gezi Parkı protestolu gösterilerine katıldığı gerekçesiyle... ...2 Ekim 2013 tarihinde tutuklanan 20 yaşındaki... ...Ayşe Deniz Karacagil'in cezaevinden ailesine yazdığı mektup. Mektuba tutsaklığın resmini çizmiş Ayşe. E, sorgusunda kırmızı flörünün sosyalizm simgelediğine ilişkin sorular yöneltilmesiyle hatırlayabilirsiniz belki onu oradan çıkan şeyler hmm. vardı yani bu şeyi taktığınız zaman Güneydoğu bölgesine özgü o e, flörü taktığınız zaman e, şey oluyorsunuz e, PKK'lı oluyorsunuz ya da o örgüt sempatizanı oluyorsunuz kırmızı Koşi, atkı taktığınız zaman, zaman evet kırmızı at atkı taktığınız zaman da sosyalizme sempati beslemeniz gibi bir durum söz konusu oluyordu Gezi Parkı eylemlerinde Ayşe Deniz Karacagil'in de başına gelen buydu. 11 Ekim 2013'te Antalya L tipi kapalı cezaevinden Alanya Mahmutlar L tipi kapalı cezaevinden nakledilmişti. Halen cezaevinde olan ve yargılanmasına da ilk iddianameyi reddetip ikincisi yazılan Karacagil'den bahsediyoruz. Ee, ve Karacagil mektubundan, onun mektubundan bahsedelim. Demir parmaklıklı pencereye zincirlenmiş güvercin ve ardında bir güneş resmetmiş mektubunda annesine yazdığı mektupta e... kaç yaşında 20 yaşında. Annesine yazdığı mektupta, annem canımın içi direncin ve umudun gülü diyor. Ve bir diğer mektubunda ise Koğuştan bir sürü böcek arkadaşı olduğunu anlatmış Karacagil. Kov kov tükenmiyorlar diyor bu böcekleri. İsimlerini de bu yüzden Benjamin koymuşlar. Bir de çekirgeler vermiş. Havalandırmaya düşüyorlarmış onları da. İsmi de çekirgelerin Çek koymuş. Ayakları kırılıyormuş. Tekrar dışarı çıkamadıkları için bir köşede ölüyorlarmış çekirgelerde. Niye ayakları kırılıyormuş? Düşüyorlarmış bir yüksekten. Şey. Onlar da o çekirgeleri yukarıya taşıyamadıkları için ya da orayı kapatamadıkları için çekirgeleri de hayatını kaybediyormuş bu şekilde. Evet bunun kaynağı nereden? Hürriyet gazetesi. Güzel bir mektupmuş gerçi fazla yankı bulamamış başka yerlerde anladığım kadarıyla ama olsun güzel peki Gezi programını burada bitirelim evet burada bitirelim yarın kaldığımız yerden de devam edelim devam hoşçakalın görüşmek üzere Gezi Parkı